Tadın kaçmışa benziyor. <gülüyor> Yo tadım kaçmadı da bir sürpriz oldu ya. Öyle yani... ben, ben de bir sürprizlere açık bir şey olsun istedim. Vallahi günaydın. sürpriz oldu günaydın. İyi biz ki... buradayız diyelim falan diye ben Öyle bir günaydın diyelim dedim. İyi yaptın Fahir'im. En iyi sağlık. Ee, modern Sabahlar bir süredir yayında sevgili dinleyiciler aslında bakacak olursanız size bu yayını biz ulaştırıyoruz. Biz derken Oktay'la ben yani. Dikkat ettiyseniz sevgili dinleyiciler bir hata olmasına rağmen... Gerçi hata değil falan bunu bilerek yapmış ama benim hiç birim olmamasına rağmen anında konuşmaya başladık. Bu da demek oluyor ki bir süredir stüdyodayız. Ya bayağı da uzunca bir süredir Ve belki bugüne kadar hep yalan söyledik size utanmadan. Evet sonrasında yayınımız bittikten sonra gittik ağladık ve bundan pişman olduk ama... Geldi, bugün geldi birbirimize zarar verdik, yeri Zardık. geldi etrafımıza zarar verdik. verdik. Ama bugün bir süredir stüdyodayız ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi Oktay'cım şöyle Dışarıda koyalım. tatlı bir yağmur var. Dışarıda tatlı bir yağmur var. O tatlı yağmuru gün boyunca e, zaman zaman görme imkanına sahipsiniz. E, hatta e, şöyle bir uyarıda da bulunalım. Dışarısı yan iyi diyecektim de yan iyi ne o doni desen doni değil. Ya iyi diyebilir misin? Dışarıda yağmur ya iyi. Ya iyi e, Ve o yüzden de biraz isterseniz erken ceme çıkın evinizdeyseniz eğer evdeyseniz şayet e, erken ceme çıkın. Ha yok değilseniz. Ee, Arabalan falan gidecekseniz işe ona göre bir önleminizi alın derim. Bir de karanlık galiba biraz dışarısı değil mi? Nasıl karanlık bastı içimi bastı ya. Dar da, darlanırsınız. Sevgi dinci darlanırsanız hiç üzülmeyin. Darlanırsınız, bus bus bunalırsınız. Hiç önemli değil. Bunlar hep gelip geçici şeyler. 3-4 gün, bilemedim birkaç hafta. Böyle geçecek yani. Yine ona benim, göre. Benim derdim ne peki ya? Buyur. Daha doğrusu benim Buyur ...günahım dedim. mı? Sebep. Dün sen yoktun, bugün Ege yok. Ben yani hepimiz bir arada göremeyecek miyim bu stüdyoda ya? Pardon da vergi dairesinden babamı çağırmadılar Oktay. Abi, vergi dairesinden Niye beni çağırmadım? çağırmışlar gibi tüslüyorsun? <gülüyor> beni çağırmışlar. Böyle bir laf ediyorsun. E, beni, tamam, benim, sen hatta beni de çağırmamışlar, çağırtmışlar. Niye gelmedin demiyorum ki sana. Yani üç, üçümüz bir olamıyoruz stüdyoda ya. Ne? Bize büyü mü yapıldı? Bizim huzurumuz niye bozuldu? Oktay'cım ben sana şunu söyleyeyim. He. Mesela kendim için söylüyorum. Sen... Bir radyo programcısı olarak... Ne işin, işin var oraya daha Belgi Ege Ege'ye buradan sorun var. Buradan Ege eğer bizi dinliyorsa şahit. Sen bir radyo programcısı olarak... Ne işin var hastanede? Ne ha, işin var? Hastaneye gitmemişler canım. Ali'nin hasta olduğu için okula... Tamam. Ali'nin de öğretmiş mi ne artık çocuğu sabah... E, sen stüdyodaydın ben telefonla hmm. konuşurken şey dedi Ege... ''Ya Alin çok hasta işte öksürüyor biraz, ee, şeyde, okula göndermeyeceğim bugün.'' falan dedi. Ege cümlesini bitirdi, Alin'den şöyle bir ses duydum arkadan. <gülüyor> Herhalde şey dedi, ''Şimdi ben Oktay'la konuşacağım, ben sana kafamı sallayınca sen öksür.'' falan mı dedi artık? Oktay ne dedi, hangisiydi babacığım. Evet olabilir. Ha. Şimdi evet öyle bir durum var. E, çünkü Ege'nin hanım yurt dışı gezilerinde fink fink geziyor. Han, Hanuka Hanuka bekarı. E. Ha Hanuka bekeri. Hanuka dediğimiz yerde İsrail'de Güzide bir muhit oluyor. E, melek yavrusu Yok <gülüyor> bir var. yer değil ama yerleşimi de, olarak da güzelmiş. Aa ben da ben çok mantıklı geldi. Hanuka bekarı. Hanuka falan filan. Şey yapalım, başladık madem devam edelim. Başladık, hatta, evet. Vallahi başladık, başladık madem. Ben şey diye bir ara verelim, ondan sonra... Aman yok canım, ne olacak? Ne mı yapışır? Şimdi olay kaleci, olay kaleci diye anlatılan bir kaleci var biliyorsun Fahir. Rüştü, rençmer mi? Değil. Volkan. Değil. Ee, yani Vol doğru, Türk ama kendisi Belçika'da oynuyor. UEFA, bu Şampiyonlar Ligi'ndeki standartliş Ligi, e, takımının kalecisi. Altı mı, üstü mü? <gülüyor> Maç sonucunu söyle. Ne bileyim ben canım standart Liège ben diye takım. Ben hiç bilmiyorum ya. 1-1 yani, bitmiş Bunun maç. hangi modelleri? Standart, Comfort ve Titanium modellerimiz var. Ama modelleri reklam yapmıyoruz Fahir. Modelleri reklam olmaz Oktay. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi maç 1-0 iken Standart eş 1-0 gerideyken... Bu adam Standart Liege'de oynuyor değil Liege mi? kalecisi tamam. e, Sinan Bolat. Ha. Bu gerçi dünün haberi de. Ha. Dünün, dünün haberi de, bugün, bugün işte Sinan e, kapak oldu. Yani Sinan gazetelerde Bolat'tan, kapak oldu. Aynen öyle kapak oldu. Sinan Bolat'ın açıklamaları var uzun uzun. 90 artı 5'te gidiyor. Karşı tarafa kafayla gol atıyor. 1 bir yapıyor maçı. Helal olsun Sinan'ıma. Ondan sonra olay kaleci oluyor işte. 1 bir yapınca da standart liyeş şeye gidiyor. UEFA ile yoluna devam ediyor. Falan fıstık. Yani e, o golle şey yapıyorlar. Standart devam ediyor Avrupa'daki yoluna. En birinci standart mi oldu Avrupa'da? Gerçi dikti Avrupa oynayınca da Avrupa oluyor galiba Şimdi, standart Yani liyeci. standart liyeci sonuçta Avrupa ligi yani. yani. Yani. Şimdi ama gözlerden kaçan bir kaleci var. Gözlerden Irak düşmanımdan uzak olsun. Teşekkür ederim Fahir. Kim bu? Ee, bu? Lehman. Kalecilere ayırdığımız bir programımız var sevgili dinleyiciler. Aman ha siz de aklınızdaki en sevdiğiniz kaleciyi bizlerle paylaşabilirsiniz. Fahir Lehman dedim. Lehman Brothers demeyecek misin? Dicem ona gelemeden sen önde önde <gülüyor> Ne bileyim ben sustum sana fırsat verdim. Lehman, Lehman Brothers. Diyeyim. Rahat Lehman rahat şey yapabilirsin battı nasıl o zaman? Lehman Brothers. <gülüyor> ne, ne ne diyedi bunlar? Stuttgart'ın kalecisi mı? Lehman. evet. evet. ...finans sektöründe bir lider Lehman Brothers. Lehman <gülüyor> Brothers. Stuttgart'ın ünlü kalecisi Lehman... ...maç sırasında sağ kenarına küçük kabahatini yapmış. Bu... ...yani hangisi ne? olay kaleci onu bilmiyorum ben Ama ya. Ama şimdi Oktay sınavda da bize diyorlardı ya, ...üniversite sınavına girerken... ...eğer yapacak bir durumunuz yok... ...yani yapacak durumunuz yoksa değil de işte sıkışırsanız... Altınıza yapın diyorlardı yapın abi. Diyor. Yok artık. Biz de evet gerekirse altınıza yapın diyorlardı çıkmayın giy sökük giy Gerekirse e, altına yap hiç... Ama şişeye yapma tuvalete yapma tabii Bu tabii ne yani? Tuvalete gitme son 15 dakika işte ilk 15 dakika falan Son 15'e giriyoruz mantığını beyler yiyecek. son 15 Mantığını da hiçbir zaman anlamadım Çıkmak girmek yok o dakikalarda ee, İşte Lehman da öyle yapmış Öyle mi demişler strese mi sokmuşlar artık Ne yapmışlar adamı ee, koca adam sen git reklam panolarının arkasına çöm. Çeneşim yapmış. Çömüçüm yapmış. Ah, minder şeyi. Lehman. Bir de maç devam ederken 70. dakikada. E ne yapsın adam? Dur bakayım 45. dakikada. Genç aslında kaleci olarak hiç öyle bir fark edilmez. Yani eğer bunu... kocaman adam nasıl fark edilmez ya? Ya adam tamam koca ha, tamam kocaman adam olunca her şey kocaman. Ona bir şey demiyorum da. Böyle hani böyle paçadan paça dediğin zaten şey pantolonun ıslanması diye bir şey olmayacak. Şortun orada. Hafif hafif. Kıyı kıyı verecekti oradan. Zaten ne zaman oluyor bu olay? olay işte geçen hafta. Geçen hafta. Kesin yağmurlu bir havadır. Hiçbir şey olmazdı. Zaten steril malzeme. Ya bak kokar. Ne kokarı Oktay? Gelsin. Akarı var kokarı var. Toprak zemine yapıyorsun ya. Toprak zemine de yapsak kalenin önü kokar. Bir de ikinci yarı. Yani... Ee, karşı takım fark edecek Kendi takımından oyuncular fark, fark edecek Fark etmez işte herkes onun arkası dönük En arkadaki adam Gerçi böyle oldu da fark etmedi mi? O, o Kendi takımı ya. bir atağa çıktığında 2-3 dakika 2-3 dakikada oho iki posta kabahatini görürdü Ama şöyle bir şey var şimdi senin dediğinde Durması lazım ya tam o sırada top falan gelirse ne olacak Hareket edemeyecek Ya top nasıl ne? hareket edemeyecek canım Koca adam dediğin şey onu keser Neyi? Ya bu şey kası deniyor ya işte. Tutma kası mı? Tutma kası mı artık? Ne, adı var ya bir adamcağız ilgilenmiş onla. Tutma kası işte. Tutma kasını böyle kastıracak. Ha, başka, birisi gelip Met, böyle Metin yanlardan Cibler. parmaklarıyla böyle böbrek Pot, taraflarına batır. Hot Leman, Leman yaparsa tabii Yaparsın ayrı. Yaparız ayrı. Ama yani yoksa tutar keser bir degajman. Onu kesmek çok zor. Sıkışmış adamın onu kesmesi için topun geldiğini daha kendi takımındayken golü hissetmesi koklaması lazım Fahir. Yani onun bir şeyi olamaz. Bir açıklaması olamaz ama arkaya gittiği zaman Zaten adam açık saçık Pardon arkaya gittiği dediğin şey Zaten reklam panolarının oraya gidip kaleye birisini bırak Kardeş sen şöyle iki dakika bak da Gözünü Hayır, canım, ben hiç bile öyle, Hiç öyle bir şey yok bırakmamıştı zaten şimdi o tartışılıyor Peki senin bir kaleci olarak Maç devam ederken Ne işin var abi Reklam panolarının arkasında demiş Teknik direktörün ne konuşacağı En başta anlaşıldığı için de Çok sıkıcı bir adam olduğunu değil ya. E tamam değil canım. E kaleye dedi kim oluyor? Hiç kimse yok işte. O yüzden tartışılıyor şimdi. Ya o pozisyonda i̇şte gol yeseydi diyorum. Ya giyeseydi. E tutamazdı Fahir. Ötekisi de Tutamıyorum. aynı. Tutamıyorum. Zamanı demiş Lehman. Öteki daha çirkin hatta. Sen diyorsun ki kalenin önünde yapsaydı değil mi? Abi mı? onu göster ben. Yemin ediyorum ben sana hani giydireceksiniz bana eşofmanları, şortları yaptıracaksınız. Ben size uygulamalı... Yaptıracaksın bana işlem. Hayır sen yapmak kendini. istiyorsan onu yine yap da anlatsan da ben anlarım. Ama... Şeyi sorayım yani mesela çöm, çömmesi mi gerekiyor? Çömmeden ayakta diyorum ya. Şortu falan şey Üstünde. yapmadan indirmeden ve salacak. E oradan kıyı kıyı. Kıyı Bırakacak yani. E bırakacak oradan bir şey olmaz ki. Abi işte top gelirse tutamaz onu öyle tutma kası orada işe yaramaz ya. Oktaycım Anlatabilir miyim Bu sefer başka bir tartışma olacak Yani şike mi var Bilmem ne mi var En azından şimdi kalede değil Bu yaptığımı Ama bu kaçıncı dakika 70 70 tam ikinci yanın yapamamış bu canım Bu da ne enteresan bir adam e Bazılarının şey geliyor biliyorsun Çişi Öyle hemen hızlıca gelir Aniden bastırır Aniden bastırır Ya zaten Lak lak, lak, lak içiyorlar suları Dur bakayım 70. dakika 45'ten 25 90'dan 20 Tam, tam ortada yani. Tam orta İkinci tam ortada. Adam artık umutsuzluğa kapılmış demek. Ya. Gerçi bu noktaya gelmek için bir 10 dakika önceden bunu kafada konuşulmuşlar. O noktaya geldiyse ya. zaten çok sahaya çıktığında aklına gelmiş olsaydı devre arasında hakeme rica ederdin. Hakem be iki dakika ben bir çömeşip geliyorum diye. Şimdi onu da ben yani Lehman... Hakem'den tuvalet için izin alınır mı ya kabahatsiz için? Sağda her şey için hakemden izin alınır. Hakem Bey affedersiniz tuvalete bana ne soruyorsun derse efendim madem siz hakemseniz ben size söylüyorum bana izin verin. Ha şayet ben hakemsem ben size söylüyorum bana izin verin. Doğru. Ay, 40 yaşındaki mat takımı 3-1 kazanmış Stuttgart. Ee, çömeşmesine rağmen. Çömeşmesine rağmen hiç de bir olay olmamış. Demek ki adam işte tecrübeli kaleci böyle ya. Tecrübeli kaleci nerede çömeçeceğini, pozisyon nerede? Bak neredeyken... çabuk yapmışlar, 30 saniyede orada da yapardı. O biraz Lehman'ın şeyine gelmiş. Allah Allah. Esas aslında çömeşmek falan da tehlikeli yani. Ney? Ya mesela küçük kabahat olmadığını anlarsak. Hakikaten ya, bütün tadımı kaçırdın ya. Çömeçtiği zaman. Bu arada bu havada nasıl uyunur sevgili dinleyiciler var ya... Bir uyunur var ya bu havada, nasıl uyunur hem de böyle... Senin niye tadın kaçtı ya? ya ne yaptın ben? Ama şimdi bunu... Örnek alan insanlar olacak falan. Ben madem bu şey getiriyor, söz e, get, söz getiriyor değil de işte gündem oluşturuyor. Madem öyle gündem oluşturuyor, biz de çömeşip bir falan diye sağlarımıza görmek istemediğimiz manzaralar görürüz. Olmaz canım. Diyorsun. E bir de senin söylediğini olursa Allah tamam işte esas o tatsız olan. Bu yine. O gene küçük kaba diye büyük kabata sıkışan olacak. Olur, olur. Ben zaten iki fotoğrafı gördüm zaten. Tat büyük... çizgisinin orası or, orada kornerde adam tam atacak mesela arda kornere gidiyor. Hmm. Blaak diye bir şey. ...kop oraya belenecek. Taç çizgisinin nerede olduğu görülmeyecek. Esasın rezalet o. Hakemler yine zor durumda. Canım <gülüyor> O dert değil de hep kenara kıyıya, köşeye... Mutlu dert değil ya. Bu sefer onu tartışacaklar. İleri al, geri al, ileri al, geri al. Televizyonda ne göreceğimizi düşün artık açık seçik. Allah'ım Mehmet Öz'ün programına döner ya. Ben hayatımda en çok kabahati Mehmet Öz'ün programında görmüştüm. Sağlarda da göreceğimiz varmış demek. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı Hayırlısı mı? Bu işin hayırlısı mı olur Oktay? Lütfen her, <gülüyor> koca koca adamlarsınız ya e, o zaman senar tuvaleti yapılsın canım Şey kale arkasına Kenara mı? Evet ha. Kale arkasına yapılsın Şey e, ihtiyacı olan Geçin çıksın arası diye misin? bir şey Onun için yapmış olabilirler mi? Lak lak lak Geyik yapacaklarına Bele bele attım e, Demek ki adama uzun geliyor 45 dakika Abi bu yaşlıya çok yaşlı. Lehman tutamıyorum zamanı. 40 yaşında çok da yaşlı değil. O zaman anacığım bunun prostatı prostatı vardır. Ondandır o. Ama oturarak şey yaptığına göre i̇şte de prostat, oturarak... prostat da öyle bir şey de yok. Yani. Yani Demek oturmasının alışkanlık. sebebi prostat. Yani oturarak yaparsanız prostat olmazsınız derler de. Öyle derler onun için diyorum. Oturarak yapmasının sebebi orada prostat ol, olmadığı için falan değil. Çömeşip yapma ne yapsın kaç bin kişi seyrediyor. Prostat olduğu için. Ha doğru kapatmak için reklam olarak. Sen dedi ya, ya, koca adam diye. E tabi canım panoların arasına gireyim çömeşeyim yapayım yani. Ayy eldivenlerine falan sıçramış mıdır ki? Aman sen, eldivenlerine sürekli tükürüyorlar kimse bir şey demiyor onlara kafa atıyor. Tükürük de şey aynı mı ya tükürük de şey. Affedersin çok özür dilerim. Şimdi konu çok tuhaf bir yere gidiyor da sen tükürük ya insanın en pis yeri ağzı ya. Ağzından çıkıyor o tükürük. Tük tükmük mü istersin affedersin. Hayır birinci cümleyi çok çabuk geçtin. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? uykusuz uykusuz hali beni kandırmaya çalışma şey, bhai uykusuz halinden faydalanacağım bir seri ağız ağızdan çıkıyor o tükrük deyince tamam ağızdan çıkıyor evet mantıklıdır ya öbürü steril steril ikisini steril canım Tükürük de şey değil mi epistik eee antiseptik heh. antiseptik falan diyeceğim tükrükte antiseptik de. tükrükte neler var neler neyse zaten tükürmemiş tükürse hadi onu tartışalım ayrıca eldivenleri tükürüyorlar ya sürekli Puh, puh tükürüyor ondan sonra birbirine sürtüyor. Sıçramışsa en bile tükürmüştür daha pis olduğu çok için. çok rüştü de görüyorum yani. O eldivenler kaç kere yıkanıyor kim bilir. Yıkanmıyordur da o eldivenler. Büyük şey. bir dosya açacağım vaktimiz varsa. Büyük dosyama. Ve ekli, ekleyeceğim bir şey yoksa. Ya bunu ekleyebileceğim bir küçük kabahatte ben ekleyebilirim. Ne ekleyeceğim ben buna? Yazıklar olsun lehma. Bir kabahatine sahip çıkamadı. Ne yapalım işte... Adam da da iyiydi ya ben onu hangisinde Oynamıştım FIFA kaçta oynamıştım Lehman, Lehman mı? Ee, Lehman, Lehman milli takımın Kalitesi değil miydi? Alman, Alman miydi? milli takımın ha. kalitesi değil miydi? Oydu, oydu. Alkollu falan mıydı acaba ya? Maçta mı? Yok ne canım yok? alkollü olsa Alkollüdür demiş Almanya devre arasında su niyetini Almanya'da Bira içiliyor ya Maçlarda da mı öyleymiş? Ha, Bir ağızlarını abi. bira alıp Tükürüyorlarmış. Yok tükürme yok Lak lak lak içiyorlar doğru sistem aynı çalışıyor Ondan sonra da gelir tabii küçük abartı gelir büyük kabahati Diğerleri koşturduğu geliyor. için şey yapabiliyorlar hakim oluyor. Belki onlar koşarlarken o forvetler falan biz farkında değiliz. Kanat oyuncuları manat oyuncuları aradan aradan kıyı, kıyı yapıyorlar. Fahir demek ki sen futbolcu olsan kesin böyle kıyı kıyı, kıyı kıyı böyle yavaş yavaş kaya kaya hareket şu hareket şu diyerek. Olur mu şey abicim ya, belki de şeydir biz yanlış bunlar bölgelerini belirliyorlardır. Lehman'ın belirlediği bölge çok mantıklı Bak, geldi bana ki, da. Kale arkasındaki ve... reklam Hayır. panosunun dibi. Hayır ceza sahası. Ha. Mesela o çizgiler nasıl çiziyorlar? Öyle çiziyorlar maçtan önce böyle herkes kendi bölgesini. Beyler defansda herkes bölgesini biliyor mu? Biliyoruz hocam. Nereden biliyorsun? Efendim işte mesela konuşuyoruz. Servet şuradan şuraya kadar. Ben niye bir tek Galatasaray'dan örnek verebiliyorum bilmiyorum. Defans oyuncusu deyince. Ha. Ha. Servet genel defans oyuncusudur. Atıyorum. Emre. Şurası da şuradan şuraya kadar. Lehma Lema Hocam ben kale arkasına kadar alacağım. Panolara kadar benim olsun. Oğlum orası dahil olsun hocam. Yine de ben bölgemi bilmek istiyorum. Doğru olabilir bak. Geçen ekşi sözlükte şey gördüm ya. Öyle bir başlık vardı. Bir arkadaşı mı gördün ekşi Ser sözlükte? Servet Geçmişi Çetin... olmayan adam. Servet Çetin'in tatağı diye. İçine girip de bakmadım. Tatağı. meşhur mu ya... Servet Çetin'in? Çok meşhur olur derler. Ya bu futbolcular hınkırıp münkürüp hın her şeyi sağda yapıyorlar ya afedersin. Ne olmuş? Onlar o kadar mi? çok güzel bir konuya geldi Noktay. Ben kaç kere kameralarda affedersin böyle tek kanalı kapatıp burundan Çok özür dilerim. Sabah sabah konuştuğumuz konu basınç, konu değil ama yani. vererek tek kanattan üfleme. Tazdik suretiyle yapan ben neler bir de böyle o neyin şeyle anlatayım Onları yapmaya şey yapınca bu adam niye eleştiriliyor? Tükürülmeler efendime söyleyeyim bütün vücut adına ifrazat ne varsa hepsi yapılıyor da Yapılınca Kimse eleştirmiyor ki. Futbolunu eleştiriyorlar adamın i̇şte yine. Bu da futbola has güzellikler. Ya oradayken gol yeseydi. Eleştirdikleri şey bu adamın. Erman Toroğlu'na sormak lazım. Arkadaş aslında bir Erman Toroluna sabah sabah bir arasaydık ya. Erman Toroluna ulaşabilir miyiz bir? Ya, sabah sabah ağır konuşur. Ulaşıldı falan konuşur şimdi. Ters Yanımız konuşursa da aman biz şey ederiz ya. Federasyondan falan fıstık bir şeydir. Erman Toroğlu'nu arayalım soralım bunu. Soralım. Nesini soracağız Fire, Hocam 10 -10. bu nedir ya yani hocaya sormak lazım. Adamın Hocam bu caiz midir nedir yani futbol konusunda siz bir şeysiniz, dua yensiniz. Yap Duayen. Yapabilir tabi diyecek bir şey diyecek falan fıstık. Şimdi soner aracı ile ilgili sır ortaya çıktı. Ha, soner aracı ile ilgili. Papatya değil miymiş? Değilmiş. Biz de yıllarca papatya diyebildik ya. Sinirleri gevşetiyor bir tek. Yani Geçen gün içtim hiç sinirin falan gevşetmedi. Bil Bilakis sinirler mi? Yalan bir tadı var. Pap. İçmeyeceksin ki son enerji gibi olmak için. Koltuk altları mı? Sunacağım. Hayır kafana süreceksin. Belki sinir olmuyor ama. Sinir olmuyor. Sen yanlış tatbik etmişsin tamamen. Canım, son enerjiye gider mi? diye bir ok vardır papatya sürünce. İki tane film gösterimi giriyor sevgili bir, dinleyiciler. Bir <gülüyor> avatar'a gider bir şeye gider. Soner Arıca'ya gider. İki, i̇ki yere gidiyor zaten. Şimdi Soner Arıca'nın sırrı ortaya çıkmış. Hem bu kadar e, seveni olması hem de bu kadar detone olmasının tek bir açıklaması olabilirdi. Uzaylıymış kendisi. O konuda açıklamaları var Soner Arıca'nın. Ne, ne demiş olabilir? Çok merak ediyorum. Uzaydan gönderildim demiş. Görev için dünyaya geldim demiş. Görevinizi öğrenebilir miyiz Soner Bey? Efendim. Türkiye'de en çok albüm yapma görevi bana verildi ve en çok ve hiç satmayan albümler yaptım. Ne diyorsunuz? Şimdi 15-20 yıl önce bir mağaza işletiyormuş son derece. Bir giyin mağazası mı? Nereye anladığım kadarıyla. UFO'larla ilgilenen, bu konuda araştırmalar yapan e, bir Farah, adam içeriye Farah Hürdözü. Buyur. Farah Hürdözü. Ya bizim bir Aktanay doğmuş yok muydu? Farah, Farah diye ben ilk defa Haktanay doğmuş muydu? Haktan Akdoğan mıydı? Haktan Akto Aktan Akdoğan. Aktan Akdoğan. Haktan Ay doğmuş da bizim dinleyicimiz de değil mi? Evet galiba. Uf, bütün isimleri bilmek zorunda değil Fahir ya. Allah Allah bana isim soruyor Uf, o kim diyor. UFO araştırmacısı Farah Yurdözü dükkana gelmiş tamam mı? Keşke Farah Fafşet gelseydi. Ondan sonra sonra <gülüyor> Farah Fafşit maalesef. Ya, Allah, ama 15 yıl Fahir. önce. Farah Yurdözü e, sona derece görür görmez siz uzaydan geldiniz demiş. Artık böyle mi dedi daha mı nezihip söyledi bilmiyorum. Ondan akrabalarını sonra akrabalarını mı tanıyormuş Farah. Şok geçirmiş soner arıca. Hemen Nerede... septik şok girmiş <gülüyor> oradı <gülüyor> çıkardınız ya Alakası var ya papatya suyu demiş ya. Ondan sonra hemen akabinde New York'ta öldüğünü, sonra 50 kişiyle birlikte görevli olarak dünyaya geldiğini belirtmiş. Hmm. O gün inanmamıştım ama şimdi doğru söylediğini düşünüyorum demiş soner arıca. Abi soner arıca ya, saf adam ya ben seviyorum güzel. Soner arıca az güzellikler bunlar da. <gülüyor> Şimdi Ya keşke her detone sanatçı olsa de şey, ya? ya. Arayabilir miyiz kendisini? Önce Erman Toroğlu'nu arayalım ondan ya, sonra Arayacak sonra çok yerimiz var sevgili dinleyiciler. Bir Erman Toroğlu'nu arayacağız. Soner arayacak. Yani bizimki de meslek değil resmen ha. Telefon memuruna döndük yani. Ne yapıyoruz abi? Telefona mı bakacağız? Program mı yapacağız? Oktay. Bak, bak mesela Yeşim Salkım. Dur, Yeşim Salkım, Salkım, Salkım da Salkım ama bak hiç onunla ilgili böyle güzel haberler veremiyoruz. Cüneyt Özdemir'le kavga etmiş. Yok bilmem ne olmuş falan filan. Ne vereceğim o haberi? İyi oldu şey Senin bu şeyin sağ duyun sayesinde ben de bari herhalde benim kafa gitti ya. Ben sana söylüyorum bunu bir tekrar. Vallahi hiç hiçbir şey, kelime hatırlayamıyorum ya. Rezillik resmen benim Ya hadi hakkı senin bir radyo programı. olarak. Ne isim var? var senin araba araba Günaydın. Günay ay ay günaydın günay ay ay ay Canlar kimin için çalıyor sevgili dinleyiciler? Stüdyoya en önce gelen dinleyicisi de en çok sevendir diyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyiciler. İşte Oktay Soner Arıcan'ın telefon numarasını Google'da arıyor. <gülüyor> Böyle de bir durum var. Şimdi <gülüyor> benim sizden ricam. Ya ben... İki telefon arıyoruz şurada. Evet. Adabımızla sabah sabah bağlanacağımız güzide insanlar bu insanlar. Erman Toroğlu'nu tanıyorsanız numarası falan varsa bize ulaşır mısınız sevgili dinleyiciler? Soner Arıca da olur. Ya Erman Toroğlu ya Soner Arıca. Bakalım gerçekten de e, zamanda Oktay Demirci'nin 7 telefonda ulaşabileceği şeyi ben bir telefonda ulaşabilecek miyim? Yani, çok merak ediyorum. Ama ben din... kesin birilerinin sahip olduğunu düşünüyorum. Erman Toroğlu, Ankaralı zaten. Erman Toroğlu veya Soner Arıca'yı tanıyan birilerinin telefonu olabilir. Hmm. Onlardan siz alabilirsiniz. Veya yok ben uğraşamam der. Bize verebilirsiniz. Ha. Yani birkaç telefonla uğraşmaya biz hazırız. Yani, Yeter yani. ki bu iki ismi. Özellikle ben Soner Arıca Danyan'a kullanıyorum. Tamam, ben de Erman toroluna soralım diyorum o şeyleri. Ona göre bir şey... Allah Allah birden de sakinledi. Şöyle bir telefonumuza bakıyorum. Sevgili dinleyiciler bir şöyle bir kontrol edin cep telefonlarınızı. Bir bakın Erman Erman Er diye şöyle bir rehberdi. Erman Hoca diye kaydetmiş olabilirsiniz. Olabilir. Yani zamanda biz halı saha maçı yapmıştık da o zaman almayı akıl edemedim ben. Soner Hoca mesela vefasız olarak kaydetmiş olabilirsiniz. Ya olabilir. Başka, Başka ne olabilir. diye kaydedilmiş olabileceği hakkında herhangi bir fikrim yok. Basın kuruluşlarında çalışıyorsunuzdur. Oradan gizli gizli bize de verebilirsiniz. Nereden aldığımızı tabii ki söylemeyeceğiz telefon numarasını. Tabii ki. İstemezseniz siz. Yani siz istemezsiniz ha, sorarlarsa, Tabii. zorlarlarsa falan gene söylemeyeceğim Gen belki. Yani biraz zorlarlarsa belki söyleriz. Oktay şöyle bir telefona bakıyorum. Yok değil mi? Cayır cayır yanıyor telefonlar. Hadi canım. Evet. Yanıyor derken ne kadar çok seveni varmış Erman Toroğlu'yla Soner Aracan'ın acaba hangisi daha çok Yok Okta, yok. Şöyle bakıyorum yok. yok. Yok oğlu yok. Demek ki kimsenin de yok. <gülüyor> yok oğlu yok. Ya beni de böyle telefon boynum eğri hani böyle birinden telefon beklersin Şey yaparsın ya. E bize mesela ulaşmak istese başka bir radyo programı. Hı. Ne dese ki telefon diye. Bize, bizim telefonlarımızı biliyor ya musun? Canlı yayını numarayı şey yapmayacaksın zaten. Gizlice alacağım ben. Yani öyle sesiniz falan çıkmayacak. Öyle niye? Niye öyle yaptınız? Ben çok üzüldüm şimdi. E yoktur Fahir. Neye şey yapıyorsun ya? Vardır ya herkes üşeniyor şimdi. Kimse bakmak istemiyor. Ben yani bile tabii. anlıyorum. Onları da anlıyorum. Suçlamıyorum kimseyi de. Çok iyi olacaktı. Çok önemli konulara açık Ama tabii ki canım. Yani sonuçta yapacak da bir şey yok. Varsa vardır yoksa yoktur. Yok demek ki araya dinleyici sokmaya çalışmak zaten telefon numarasına giden yolda. Demek ki Yolu bayağı kısaltır. Google'da aramak en mantıklısı gibi geliyor. Ha, Google'da Gel zaten yürüyorum. doğrudan telefonunu bulamazsın ama gidiş yoluna dair bir ipucu bulabilirsin. Hayır. Sen buldun mu Soner şey resmi web sitesini? Resmi web sitesi var ya abi Soner Orjani. Abi bayağı iyi o web sayı. Bayağı iyi yani. Bayağı iyi. Sen bir sanatçı olarak ne işin var internette? Evet. diyelim biz neyse gündemimize bakalım biz de bakalım ama benim çok hevesim kaçtı hiçbir şey yapasım yok şu saatten sonra ben verseniz de artık numarayı ulaşmam artık çünkü hevesim bir kere kırıldı aman hiç kim herkes de hay Allah kırıldı hay ne Allah ne yapacağız Fahit ne şey yapacağız şey. ne yapacağız Aa, bir saniyes yanar gibi gördüm. Oktay telefonu yanar gibi o gördüm. O senin göz görü, gözüne görünüyordur telefon. Gözüme görüktü. Gözüne görenler Türk Hava Yolları Barcelona sponsor olmuş. Aa artık Messi Messi falan güzel taşıyacaklarmış. Aha yanıyor. Vallaha yanıyor, billaha yanıyor. Bir aç bakalım bir yayınımızı alalım ilk başta. Ondan sonra ne? Bir saniye sevgili dinleyiciler. Belki misin? doğrudan Erman Torolarıyor. Alo Günaydın. Merhabalar ben Şansal. <gülüyor> Espri mi yoksa gerçekten şansal mısınız? Ben Şansal. İspiri ee, yani. yani. <gülüyor> Yo Erman ve Şansal ikisinin şansalı değilim ama ben de bir sükkan çapında yansılamıyorum. Şansal, İspiriniz Şansal yani. Ben Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kimi yani, Hangisini tanıyorsunuz Şansal Bey? Yani tabii ki Erman Toroğlu'nu tanıyoruz. Tanıyoruz. Var mı herhalde. telefonu? Şimdi onu söyleyecektim. Yok tabii. Hani hmm. e, O kadar da iyi tanımıyoruz ama... Ya, merhaba, tan merhaba. O, o kadar biz de tanıyoruz canım. Kafede kafede birkaç kere bir kahve içmişliğimiz vardır. Kafede kafeyi ararsan oranın ortaklarında hasta oradan verirler. Öyle Hı -hı. mi? Hı -hı. Bu saate açmamışlardır ki daha orayı. Valla mekan sahipleri sizlersiniz dersiniz. <gülüyor> Estağfurullah. <bile. gülüyor> o saatte açılmaz onu söyleyeyim. Rahatlıkla. Tamam bence, bence güzel bir ipucu oldu bu ama. Tamam kafede kafeyi arayacağız oradan şey yapacağız. Hayır beyden alırız olmaz. Dur bakalım varsa. Çok siz ne <gülüyor> konuşmuşsunuz tamam. Erman Bey'le hatırlıyor musunuz kahve içerken? <gülüyor> Kızlar falan. Evet. <gülüyor> i̇yi oldu o zaman. Erman Hocam. fire, fire bir saniye. Fahir bir saniye. Erman Hocam siz misiniz? Değil galiba. Değil. Ah keşke olsaydı. vallahi süper olacak. Çok teşekkür ediyoruz Şansal Bey. Kolay Gerçekten çok iyi kalplisiniz. Şu çabanız bile beni umuda doğru yolculuğumda bir olsun bir olsun bizim olsun. Ee, güzel oldu yani. Gerçekten içim rahatladı. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kur... Hem, yani hem kurguda atılacak laflar Sarfettin Ya Ne bileyim işte hem de ne dediğimi biliyor muyum ben İstersen kapattım şey yapalım ben. biraz bir e, Şahsi çalışmalar yapalım sonra Erman Toroğlu'na ulaşmak için Onu Gerek, yapacağız gerekirse yani Bu saatte arasak valla ağır laf işitiriz Gibi geliyor 8.30'da zaten hiç kimse Zaten bize ne öğrettiler Saat 10'dan önce ve saat 10'dan sonra kimsenin evi aranmaz. Gerçi genç ne? kızlar için geçerli kurallar Kimsenin evi aranmaz mı? mı? Yemek yenmez mi? Neyi aklımda tutacağımı şaşırdım ben ya. Saat 10'dan sonra hiçbir şey yapmayacağız o zaman. İyi. 10 10 arasında 12 saat vaktim var Oktay. O arada ne halt ediyorsan et. Hiçbir şey yıkardım sana. Senin bir radyocu olarak ne işin var <gülüyor> ne halt ediyorsan et size. <gülüyor> Neyse o zaman bir hak eden şahsi çalışmalar için bir tamam. e, şarkı çalın lütfen. Bir Yok canım, şahsi çalışmaları şey de yaparız. Neydi reklam arasında hafta sonu yapacağız. Hafta sonu yaparız şahsi çalışmalarımızı. Ne oldu? Boğazın mı kurudu? Hayır ben çok heyecanlanmıştım şimdi ulaşacağız diye. Ben de aha bir dakika sevgili dinleyiciler siz ne kadar iyi kalpli insanlarsınız. Ya öyledir tabii Bu abi. Bu kadar iyi kalplileri bir arada. Günaydın sevgili dinleyicimiz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben ismini vermek istemeyen bir seyirci. Hay hay. Hay hay ne kadar güzel. Hay hay. Ee, hani sabah erken saat olması itibariyle evet, kafede kafede kafe açılmamış olabilir ama halbirlikten de ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Ha. Nereden? Hal Birlik. Ankara Halciler Birliği'nden. Orada peki duruyor mudur kayıtlar falan? Yapıyor mu hala Erman Turoğlu o işi? Mutlaka duruyordur. Bildiğim kadarıyla Fahri üyesi. Bildiğim He. kadarıyla da çok sık gidip geliyor. Hadi olmadı. Öğleden sonra öğleye doğru 12-11.30-12 gibi açılır. ama biz yayını alacağız canım. Konuşmak istiyoruz. Siz de duyun Çok diye. önemli konu var. işte ve halde Ankara Halciler Birliği'ni tavsiye Bir Birliği. oradan deneyelim. Onu da yazdık. Peki e, Sonen Rıca ile ilgili bir fikriniz var mı? Şuradan gidelim. Bunu nereden bulabiliriz? Ee, Saner Can'ın yaşayıp yaşamadığına dair bile bir fikrim olmadığı için... Var canım, yaşamaz mı? Yeni şarkısı albümü çıktı. <gülüyor> Almadınız mı yoksa? Kadir İnanır ulaşmaya çalışın. Hani ben... onun telefonu bulma ihtimaliniz biraz daha yüksek. Nereden? Yiyeniydi ya, Kadir inanır ulaşmaya çalışın. Kadir İnanır, bu, bu saatte kadir... ararsak kesin tersler. Bak onda hiçbir şüphem yok. Ya yaşlandı artık, belki erken kalkıyordur, belki yumuşamıştır. Olur yani. Bunları hep biz söylemeyeyim de siz konuşur musunuz bizim yerimize? İsmi vermek istemeyen dinleyicimiz. Ee, o zaman Kadir Bey'in numarasını bulun. Tamam. Numaraları da vermek hocam. istemeyeceğim ama ne yapalım? O zaman buldu diyemem artık. Tamam. Söylerim. Öyle tamam. yapalım. Kadir Bey'in numarası da hedeflerimiz arasına. Çok var teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günler. Çok sağ, sağ olun efendim. Hoşçakalın. O, o kadar bir şey söyleyeceğim. O kadar iyi kalpli dinleyiciler. Telefonlar efendim. yani. Telefonları hadi o zaman bekletmeyelim. Hemen hızlı hızlı Hop. telefonlarımızı alalım. Oppa diyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Efendim. Kimle görüşeceğiz efendi? Camcı ben. Ha kamçı hanım. Erman Toroğlu'nu tanıyorum deyin. Hayır, Soner Öce'yi gördüm geçen hafta. Gördünüz mü? <gülüyor> ya biz de gördük gazetelerde falan da. Gazetelerde değil. Maalesef bir arkadaşın asker vedasında bir yere gitti İstanbul'da. Evet. Yani evet. Or orada şarkı söylüyor. Ee, Hadi canım. Nasıl söylüyor? Biraz mırıldanır mısınız? Mesela aklınıza <gülüyor> kalan bir iki parça. <gülüyor> 5 kudreden sonrasını çok hatırlamadığım için. Gamze Hanım. E, o da ona denk geldi. Bu da az önce konuştuğumuz dinleyiciye en güzel cevap oldu. <gülüyor> Hala yaşıyor diye. Hala şarkı söylüyor soruyor <gülüyor> hocam. Gamze Hanım çok güzel bir örnek verdiniz. Peki nasıl ulaşabiliriz? Bir aklınızda fikir evet, var mı? Telefonlar arındı. Marka vermek istemiyorum ama İstanbul'da bir mekanda çıkıyor. İsimini vereyim mi? Vallahi verin verin. Az önce kafede kafede bahsettik zaten yani. Ben, Nanna. Nanna isimli bir mekanda çıkıyor. Adolu'yu kızın Ataköy tarafında. At Ataköy tarafında. Nanda evet. tamam. Nanda. Tamam. Evet. Bir... Orada, onu internette zaten. İnternet, onu orada ulaşıp... Tamam. Bir de oraya bakalım. Çok teşekkür ederiz. Sabah Anlam. sabah bütün mekanları arayan psikopat radyocular <gülüyor> olarak geçeceğiz şey, Erman Toroğlu ile ilgili bir fikriniz var mı? Ya olmasa daha iyi zaten. Tamam. Peki. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz Oldu. Oldu. iyi gün. Oldu. Hadi. <gülüyor> tamam. Hadi tamam. Ee, Oktay. Bir şey söyleyeceğim de. Tamam Telefonlar yani. Tamam ben. Bu ipuçlarını değerlendireceğiz abi işte. Ee, günaydın efendim. Günaydın Muzaffer var. Ah Muz Muzaffer büyük kara Evet evet. Günaydın. Muzo kardeşim hoş geldin. <gülüyor> Nasılsınız? İyi mi? İsmar hadi Erman toru oldu de benim güzel kardeşim. Ya di, di şöyle ben şimdi şu kafenin önünden geçtim. Nasıl geçti? Adı geçer. Cam yanıyor abi, güvenlikten dolayı mı işler yanıyor yoksa hani. Ah bilmiyorum sabah şey... Sabah bir şey. Arabada bir faaliyet var içeride bilmiyorum bir arayın sorun bakalım belki açarlar telefonu. Ha falan. geçtin mi durma imkanı yok mu şöyle bir camı tıklatsan. Yok tak, tak dedim taksi dedim geç. Taksi demedin ha. Hmm. Arabayı ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne ol ne oldu ya niye bu kadar manalı güldün? Ya bayağı bir şey değişti Öyle mi? Tamam size. peki evet. bir ara konuşalım o zaman. Zafer. Bayağı bayağı bir şey ya var ya <gülüyor> Erman Toro olmasa görüşemeyeceğiz bu ha. <gülüyor> Uğrarım bir Hadi ya. görüşürüz. Tamam. Hoşçakal. Hadi çakal, görüşürüz. Hoşçakal. <gülüyor> var mı telefon? Alalalalalalalalalalalalala. Alalalalalalalalalalalalalalala. Alalala, alalala. alalala. Yok Oktay. Hadi ya. Valla. O zaman şey. çalışma zamanı. Hadi bu kadar ipucuğu unuturuz ha. Hadi. Yok canım daha vaktimiz var. Reklamın. Ya vaktimiz var ne ben heyecanlanıyorum. Bunlara ulaşmam lazım. Bana stüdyoyu terk ettirtme Fahir. O zaman sana kısa bir şey vereyim ben. <gülüyor> kısa bir şey. Ver bakalım. Ağzı şey. oktay telefon yani Var mı? Vallahi Erman var. Erman Toroğlu arıyor ben sana söyleyeyim. Bir... bir saniye ben alamadım ama bu tamamen benim ahmaklığımdan kaynaklı bir Estağfurullah şey. Estağfurullah canım ne alakası var. 50 bin tane iş yapıyorsun Fahir normal. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz? Toro ben nasılsınız? Toros Bey iyiyiz siz nasılsınız? Vallahi fena değil. Ben e, Erman Toroğlu'na bir telefon uzaklıktayım ama daha önce başka bir şey açıklamak istiyorum. Tabii, buyurun. buyurun. E, Muzu aradı ya demin. Evet. evet hayatındaki değişiklikleri açıklamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya o onu tamam onu da açıklarsınız da. Menfi menfi veya müspet müspetsi açıkla da menfisi açıklama. Müspet müspet. Evlendi neden, mi? Sat, neden tak? Evet ya maalesef. Evlen, evlenmek için arabayı mı sattı? Arabayı sattı, evi sattı. Yapma ya. Borca girdi. Ya araba ya ben mi dedi yani müstakbel evet. hanımı? O da e tamam sen dedi. Eşi Aylin Hanım dedi ki ya araba ya ben dedi arabayı satmak zorunda kaldı. Hadi evini mi sattı? O da arada kaynadı mı? Ev zaten ufak da, ya şeyin arabanın içine sığabiliyordu, onu da sattı. Onu da sattı. Ne yapıyor? Kirada oturuyor ve taksiyle gidip geliyor. Maalesef. Aklını maalesef. seveyim, ben muzafferin diyorum ben daha da ne diyeyim diyorum. Başka... Şimdi de, de, de, deminki konuya gelince e, <gülüyor> benim kuzenim bu işlerle ilgilenen birisidir. Hangi Bahmelen işlerle? Uyuyordur ama birazdan deneyeceğim. Yani futbol, futbolla ilgili birisi. E, ondan sonra e, tahmin olmanı... diyorum ki doğrudan telefonunu bulabilirim. Birazdan sizin için deneyeceğim. Abi sana zahmet. Çok önemli ya. Yani bir, onu bir deneyip tekrar bize haberdar eder misin Toros? Tabii ki. Tabii ki. Sonen aracayı bulursanız ben de istiyorum telefonu. Tamam. Zaten tamam. bulursak telefonu yayından vereceğiz. <gülüyor> Peki, hadi o hadi okudan. Madem birlikte arıyoruz. Hep birlikte arama hakkımız var. Hep birlikte var. arayalım. Evet. Evet. Tamam, evet. Toros çok sağ ol. Toros. Teşekkür ediyoruz. Hadi ama geç kalma olur mu? Tamam tamam hemen arayacağım. Hadi tamam. teşekkür ederiz. Hadi hoşçakal. Şey tamam. Toros'u da gönder. Oksay bir şey söyleyeceğim yani de. Yan mi telefon? Telefon yan iyi. <gülüyor> Aman <o> zaman ya. <gülüyor> telefon yan demek telefonun çaldığını. Birilerinin ararını Günaydın arıyorum. efendim. Günaydınlar. Kimle görüşürüz efendim? Sedat ben. Sedat Bey. Saygılar sunuyorum sanırım. E Erman Toroğlu diyeceksiniz. Son en Doğru. Erman Toroğlu. Numarası var mı Doğrudur. direkt? Direkt numarası yok. Hürriyet'te yazıyor. Hürriyet'in santralinden alabilirsin. Hürriyet'te bir ipucu olarak yazdık Selat Bey. Çok iyi kalbiniz. Kolay gelsin. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ ya böyle şey diyorsun ama uzak gibi görünüyor ama hiç belli olmaz farkı. Ya ama ben böyle hiç belli olmaz öyle şey yapmayacaksın. fikir istemiyorum ben ya. Nasıl İcat fikir istemiyor olur mu ya fikir istemiyor. Porosun yaptığı gibi ya ben bana şık kadına şurada bir şey soracağız Erman Toroğlu'na kaç yılda bir işimiz düşüyor? Bir kere düştü işte ya. Abi tamam da işte öyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş bulacağız işte bu. Yavaş yavaş. İpucu Hadi önce onu şöyle bir dönüyorum. Şimdi genel gideceğiz. toparlanmayı yapıyorum. Saatlerimizi ayarlayalım. Tamam. O zaman şöyle yapıyor sevgili dinleyiciler. Biz bir süre Kısa bir süre bakacağız. Ulaştık ulaştık. Ulaşamadık. Yine size soracağız. <gülüyor> Ulaşamadıysak ulaşamamıştır yani. Atla deve mi nihayetinde? Ermandor Nasıl Olsunuzda ulaşamayız abi? İki kişi, i̇ki kişi ya. Biri Erman Toroğlu biri Soner ederce. Şey demiyoruz ki ya. Bir, hadi, Atlantin öteki tarafından bir isim. Barack Obama mesela Atlantin Mes öteki hayır, tarafından. Hayır ona 7 telefonla ulaşılır. O basit. Yani mesela. Ona ulaşırım 7 telefonla. Mesela. Ondan o zaman oldu, oldu diyorum ha. Oldu o zaman oldu. Hadi. hadi tamam. Bakalım. Çok konuştuk tamam. Ee, bir dakika ee... Hadi bir dakika o kadar dedik hadi, hadi. Bir anda değişir Korunmanın önemini belirten bir şarkı değil mi? Tabi Çok önemli Sevgili dinleyiciler tüm çabalarımıza rağmen Üzülerek ve içim acıyarak Hatta biraz da olsun e, Utanarak Şunu söyleyebiliyorum Ulaşabildiğimiz en yakın isim Erman Toroğlu'nun kapı komşusunun oğlu nun arkadaşı aradı bizi. O da oğlunun numarasını verdi. Oğlunun numarasını da vermedi. Ulaşamamış. Ama çok sıkı bir radyo dinleyicisi. eğer Oytun'un ismini söylerseniz Oytun Şan Gözlü de e, onu tanıyan veya e, onu tanıyan biri ona ulaşır. Veya kendisi duyar dinler sizi arar dedi. E, Oytun Şengöz. Oytun Şengöz. E, bizi aramanızı rica ediyoruz ve istiyoruz. Oktay bir mi? Bu arada ben dinleyicimize bir dinleyicimize ilk defa şey sordum. Ne? Oytun ailesiyle mi yaşıyor? Başka bir dinleyicimizin ailesiyle şey yaşamadığını sordum bir dinleyicimize. Bir, annen baban sağ mı demekten daha, <gülüyor> daha makul mantıklı bir soru olmuş. Aynen öyle. E, ailesiyle yaşamıyormuş. Onu da öğrendim. İyi bekar hayatı. Evet. E, Gürol Bey'e çok teşekkür ederim bu bütün ipuçlarını <gülüyor> verdiği, bu şeyleri verdiği. <gülüyor> Sağ olun ama yani hakikaten ağzımıza, yüzümüze bulaştırdık. Diğer kanalları Kendimize da aradım ama yani bulamadım. Evet canım o bahsettiğiniz kafeyi aradık. Kafede sabah sabah bizimle alay geçtiler. Hiç alakası yok. Ortak, Hiç alakası falan alakası ortak de. değilmiş. Çok yakın arkadaşlarıymış falan filan. İstanbul'dakiler de cevap vermedi. Neyse olsun canım. O böyle şeyler olabilir. O yüzden çok fazla. Ben yine saat 10'a kadar şey yapacağım ama. Yok canım ben 9'a kadar. Umudumu sürdürüyorum ben. Senin Umudumu hala umudun var mı diyorsun? Benim hala umudum var. Çiğnediği sakız ağzında patladı ne demek ya? Ya işte bu böyle çıtır çıtır çıtlatarak çiğneyenlere bir şey olsun diye. Ders olsun diye öyle bir şey yaptırdılar. Ukrayna'da 25 yaşında bir öğrenci çiğnediği sakız ağzında patlayınca adam, adam ölmüş. Çok özür dilerim. <gülüyor> Bence de. Kim ya öğrencisi. Bir saniye Oktay'cım. Evet. Çok özür dilerim. Telefon mu geldi? E, tabii telefon geldi. Oytu arıyor. Günaydın. Günaydınlar. Bu Erman Toroğlu mevzusunu sonuçlandırmak istemiştim ama. Gerçekten mi? Bu... Ee, yine, yine size düşünüyorum aramak, sormak tabii ki. Birebir numarası var mı? Birebir numarası e, vardı telefonumda ama telefonumu... E, değiştirdiğim için kafadan. Nereden abi. tanıyorsunuz Erman Torol'u? Biraz bize inandırıcı olsun da sabah evet. sabah. İnandırıcı olsun. Ee, Recep Buzelli Ankara Gücü as başkanıdır kendisi. Evet. Evet. Ee, onun çok yakın arkadaşıdır. Doğrudur. Tamam, doğrudur. Siz ee, nereden tanıyorsunuz? Ben de Recep Buzelli sanırım kendisini. Yakinen. Yakinen tanırım. Do doğrudan tanışıklığınız var mı Erman Bey'le? Bir iki defa sohbet etmişliğimiz var ama. He. Telefonu bana işte Başka yerden elime geçmişti Yani direkt telefon alacak kadar Şey değilim Artı bir de sık sık kendisinin telefon değiştirdiğini Duymuştum ha, o tarz Radyo programları ya da işte Spor programları yüzünden Sürekli cep telefonu değiştirilmiş Bizim yüzümüzden. Biz bugüne kadar hiçbir sorumluluğumuz yok Bizim çünkü hiç aramadık bugüne kadar. <gülüyor> Aklımıza yani, da gelmedi. Gözlüğün İslam dışarı. Şimdi TLS, TLSS grubu biliyorsunuz. Evet. TLSSR'den bakabilirsiniz. Recep Buzelli Bey'i arayın sahibini. Muhtemelen oradadır. YVAD'ır Serhat Bey. Biz sizin de, adınızı verelim mi? E, Abdurrezak diyelim kısaca. <gülüyor> tamam Abdurrezak diyeceğiz. O internet sitesinde <gülüyor> ayrıntıları bulabilirsiniz beyefendiyle Tabii gibi. tabii tabii. Hatta dur bakayım 232... 0808 telefonlarında. Tamam da. buluruz biz onları. <gülüyor> Abdurrahman Bey çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Ya, çok teşekkürler. Sağ Son. Teşekkür i̇şte kırılan umutlar bir nebze olsun yeşerdi. Şu anda sevgili dinleyiciler bir nebze olsun yeşerdi. Yeşeren umutlarımıza bir can suyu. Neyse onu arayacağız o, artık yeter. yaparız. Yeter ben içim Yeter. dışım Erman Toroğlu oldu artık. Ya bir de Arayacağım varsa da aramayacağım. Ben sizin yüzünüzden değiştirdim. Nereden buldunuz falan filan diyecek şimdi <gülüyor> telefonlar yiyacağım. <gülüyor> tadımız kaçacak. Tamam, son en son son, son telefon. Tamam. Son telefon tamam. alıyorum tamam. Oldu oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyorduk hanımefendi? A, Tülay Öztan Bey. Evet Tülay Hanım merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz ya siz. Aa, biz de iyiyiz. Biz de şimdi Erman'ın memleketine doğru gidiyoruz kendine. Erman o falan diye sorunuzu, konu... sorunuzu dinleyemedik. Erman ee... Bey'in telefon numarasını arıyoruz. Aa, Erman'ın telefonu Esen'de vardır ama şu anda <gülüyor> <A> <gülüyor> araba tutandığı için. Aa, e ama yani bu, bu, bu çok özür dilerim. Ee, <gülüyor> biz şey yapalım. <gülüyor> ee, biz şimdi yayından alalım sizi Sizde bu arada bir sağ çekim müsait bir yere Çok şey bir bahane bu Yo, çok... Uzun yoldalar ama Oktay'cım Öyle mi? tabii evet, tabii Bey şeydeyiz Mersin'e gidiyoruz Durduk Ha bir dakika Vallahi sana da durduk, durduk. Ha tamam <gülüyor> Fahir'cim o zaman şey yapalım Sen e, İşte insanın ne varsa ev sahibinde var Tülay <gülüyor> Tülay Hanım'ı yayından al sen ki Bir saniye tamam ee, Ben oradan kulaklığa geçiyorum Hemen bir saniye Kulaklığa geç Tamam ee... e sen de kendi seslerinden baksın yani. Hıh Oradan bir şey yapalım. Şimdi e, sevgili Alo. dinleyiciler bakalım. Şey yaparsa Fahicim sesin de duyuluyor buraya. Onu da istersen ya, kısa, ya numarayı söyleme konuşurken. Evet. E, Yadim'in Ukrayna ile ilgili bir haber verdik. Şimdi aklımda orada kaldı. Çocuk ölmüş maalesef. O yüzden <gülüyor> o yüzden e, bu haberin devamını veremeyeceğiz. Çok merak edenler zaten araştırır bulur. Bakın nasıl Erman Turoğlu'nun telefon dedik bir şey dedik. Onları buluyoruz. Ee, sizlerin yardımıyla. Onu da bulur. Ne olmuş? Ama kendisi mi yapmış ya? Ne yapmış? Sakızı, sakızı iki madde batırmış. Sitrik asit ve bilinmeyen bir maddeye batırdı. Bu nasıl formül ya? Tabi tabii şimdi diğer maddenin de ismini verse ee, herkes bir batıracak acaba patlıyor mu diyor sitrik asite ve o madde o yüzden anladığım kadarıyla ee, haberi yazanlar o ikinci maddeyi yazmamışlar iki madde de birleşince patlama yaşanmış şöyle sormak istiyorum her aklı Selim'in soracağı gibi sen bir kimya öğrencisi olarak ne işin var sitrik asitte evet e, bunu da söylediğimize göre bahsettiğimize göre geçebiliriz başka neymiş ee, Alexander Kuşkin diye şey var geçiyoruz aa dün Obama Nobel aldı tabi Nobel aldı e, barış ödülünü aldı biliyorsunuz ne bu savaştan bahsederek barış ödülünü aldı diye bugün haberler var ne oldu? döndüm döndüm Oktay Nasıl geçti? Var mı kirada bir indirim? Şey kirada şey bir indirim söz konusu mu faiz? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye. Ee, bir dinleyicimiz daha attığımızda onu da alalım. Allah'ım ya Rabbim bu kadar dert oldu bana. Evet. Çok günaydın efendim. Tamam derdinizi sonuçlandıracağım. Gerçekten kimsiniz hanımefendi? Önce Öncelikle... ee, ismim Gamze ama isim vermeyelim. Tamam Gamze Hanım vermeyeceğiz. İsim veren terbiyesizdir. Ben, hatta siz beni yayına da almayın. Dur ben sizin yayından alacağım. Yayındasınız ama Gamze Hanım. Bir saniye alıyorum ben Gamze. Korkum. Yayında mıyım? Ama kapatmayın tamam alıyoruz şimdi yayından bir dakika. Yayından aldık. Tabii bu yayından alma teknolojisinin dezavantajı böyle benim bir adama telefonla konuşan bir adama bakıyor olma. Böyle bakıyor, bakıyorum yani. Yayında olmamıza rağmen Şimdi neyse, dur ne diyorduk? Obama, Obama ödülü aldı. Hmm, Obama konuşmasında iki savaşın başkomutanı olarak ödülü alıyorum demiş. Yani ben bile bile ödülü alıyorum demiş. Bir de altın vermişler Obama'ya. Demek ki altın altın yükselince Nobel Nobel dinlemeden herkes birbirine altını takmaya başladı kimsenin bir şeyden ama ne öyle altın mı vereceğiz diye bir şey yok ee, madalya tabi 18 ayar altın madalya ve Nobel diploması ve 10 milyon İsveç kronu 1.41 milyon dolar yaklaşık. Ödülü Obama'ya verilmiş. Nobel'in Obama Nobel para ödülünü hayır, hayır işlerine bağışlayacağını açıklamıştı. E, yapmamış, bir açıklama daha yapmamış. Koptay'cığım. Aldın mı? Aldım. Direkt doğrudan telefonunu. Direkt doğrudan direkt maç telefondan. aldım. O zaman bir şarkı geleyim ondan sonra hemen bağlayalım. Bir de şey yani. Çok havalı lider. numara. Oradan ben içim şey oldu ısındı yani. Havalı dediğin yani... Ardışık tipi bir şey mi? Ardışık sayılar kuramını gerçekten doğrulayacak <gülüyor> ölçüde. matematikteki havalı anlayışına. Biz 7. <gülüyor> telefonda falan ulaştık ama yani şaka maka doğru çıktı. Ama şey. dinleyicilerimiz biliyorsun her şeyi bilen dinleyicilerimiz. Dur bakalım becerip de yayını alabilecek miyiz? Bir İkail de onu, onu becerirsek yani? Okkay var ya üstümüze adam tanıma. Bir saniye. O zaman ne yapıyoruz biz? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor işler yolunda mı? İyi ya. Ben şuradan güzel. şey yapacağım. O şöyle olsun. Oradan devam ederiz artık. Ne yapalım? Siz kimseries diye bağırırsa ne yapacağız? Hemen kapatırız. Hemen kapatırız. Bravo. Tamam. fikir. iftir. Gunaydin. Gunay ay ay dün, dün, dün, dün. Günay, ay, ay, dün. Ee, vakti gelmiştir Oktay Demirci. Şimdi öncelikle bütün dinleyicilerimize teşekkür ederim. Çünkü amacımıza aslında ulaştık. Evet. Numaraya Amacımız, ulaşmak mı? Ulaştık arkadaş. Doğru numaraya ulaşmakta ulaştık. Ama e, sonuç olarak Erman Torul Antalya'da bir kongrede olduğu için ve tam da işte bu saat bu dakikalarda başladığı için kendisiyle görüşemedik. Ama işte telefonu açan kişi e, şu anda sunum dinlediğini az sonra da kendisinin bir sunum yapacağını söyledi. Ee, ...biz konuyu aktarınca. O yüzden ama doğru numaraya ulaştık Fahir. Vallahi doğru numaraya ulaştık. Havalı da bir numara ha, onu söylemek gerekirse. Başka bir zaman e, şey yapınca... Ha, ...yine be, başka konu düştü ki... şey, ...yerine geldiği zaman... ...bağlanacağız kesin. Ama başka zaman ne zaman düşecek? Bir daha Lehman affedersin kabahati gelecek de... ...gidecek orada çömeşip yapacak kenarda... ...70. dakikada. E baksana Oo. o adamın zaten sık sık geliyor anladım kadarıyla Fahir. Umudu kesmemek lazım. Doktor öyle demiş. Az az ve sık sık yap Lehman'cım demiş. O da onu yapıyor galiba... 20 dakikada bir anladığım kadarıyla küçük kabahat. İlk yarı nasıl? Gözden kaçmıştır belki o da olabilir. O da olabilir. Olsun canımı sağ olsun. Burada başta e, sayın ev sahibim Esan Hoca değerli eşlerim yanımda olmak üzere. E, e, kirada indirim yapacaklar diye bu ilk başta onlara teşekkür ediyorsan çok doğru bir şey yapıyorsun. <gülüyor> bayağı doğru iyi Doğru yoldasın. Baya <gülüyor> baya <bayağı> iyi. E <gülüyor> olsun canım. Diğer dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Hakikaten e, sağ olsun. E, Sağ olsunlar. Tüm bu arada Soner müzik şirketinin numarası var falan diye ulaştık. O da yan başka bir numaraymış olsun yani. Biz en azından %50'lik bir başarı oranı yakalamış Soner Arjandro her, her zaman konuşuruz ama tabii canım Ulaşırsın onun o günden de son... olan bir olay sonuçta. O zaman ben sana Oktaycığım bizle ilgili çok önemli haberler var. Hadi bakalım buyurun. Lafımıza sözümüze dikkat edelim. Bir tanesi İzmir'den geliyor. İzmir'de Osman Çürmez 21 yıllık eşi Nimet'ten e, ne bu samimiyet ya? Osman Nimet diye geçer mi insanı? Sayın e, Nimet Hanım'dan bir buçuk yıl önce boşanmış. Olabilir hayatta her şey oluyor. Olur. E, bu çocuk falan filan bunlar birbirlerine bir laf etmişler. Ters, e, ters bir laf mı etmişler? Affedersiniz şerefsiz lafı ver, e, edilmiş ortada. Hayda. E, boşandıktan sonra mı edilmiş? Evet evet. E, Neyi e, alıp veremedikleri varmış boşandıktan sonra bitmemiş mi ya? Evet. E, Nimet Hanım'a dava açmış şerefsiz de e, lafından dolayı altı ay hapis cezasına mahkum edilmiş. Lafınıza, sözünüze dikkat edin. Ha, Birinci uyar. Bu, bu da örnek teşkil eder. Evet. Bir ikinci e, haberimizde 2926 lira araya sıkışmış yine bir başka olay. Bu, bu da yargı. Yaşandı. Bir de bu da mı yargı oldu? Bu oluyor? da sonuçlandığı için rahat konuşuyorum. Rahat da, konuş. Çok tamam. affedersin. E, hayvan oğlu hayvan demişler. Ona da 2926 lira e, para cezası. 2926 lira bir tarafta, bir tarafta. Daha doğrusu tazminat diyelim ya bu para cezası değil. Altı ay yapış cezası vermiş öyle mi? Altı ay yapış cezası onu yatmıyorsun zaten. Vicahiye çevrilmiyor yani. Ne yapıyorsun? Bir miktar para veriyorsun değil mi? Bir daha yaparsan bak... Yok para falan da vermiyorsun. Bir daha yaparsan tamam yapmayacağım diyorsun. Ondan sonra lafına sözüne dikkat ettiğin zaman hiçbir şeycikler olmuyor. Nasıl ispatlıyorlar dediğini? Nasıl nasıl diyorlar? Yani mesela bir işte davacı taraf oluyor. Ya bir de şey şahitler var. Diyeyim. Ya şahitler var canım. tamamen Şahit, şahit esasına dayalı olarak bir şey yapılıyor. Yani üç dört tane şahit bulduğun zaman var ya. O, o, Oturduğun yerden şakır şakır. Ha, hakikaten 6 ay şeyi de gönderirsin, içeriye de gönderirsin. Eğer maddi durumun e, yeterli değilse para da alırsın. Yok 6 ay içeri göndermiyorsun işte. O para cezasına şey yapıyor işte falan. Fısırdı. Para a cezasını çeviriyor. Az bir meblağ ile yırtıyorsun yani hiç o kadar. E, e, zaten bir... bunlar artık cezası olmasa da bir çıksın artık ya. Kullanılmasın mı tip şeyler yani. Hayır yani. yani, yani, yani lafına sözüne dikkat edeceksin. Yani. Yani. Değil mi sinirlerine şey yapacaksın hakim olacaksın. İlk yani. çocuklar daha başarılıymış. Buyur. İlk çocuklar, evin ilk çocuğu. Son e, çocuklar hakkında bir bilgi var mı Oktay? Küçük kardeşlere göre iş daha az yatkın ve karşısındakilere daha güvensizmiş ama daha başarılı oluyorlarmış. E, ilk Diğerlerine çocuklar, nazaran. anla. Diğer, diğer çocuklara nazaran. anla. Sen de ikinci nazaran. çocuksun Oktay. Sonuçta yapacak bir şeyin yok yani. E tamam ben ne dedim bir şey demedim ki ben. Benim ablam daha başarılıydı. O doğru. Tıbba girdi çünkü. Mesela senin abin, ablan senden daha Benimki başarılı. Benimki de bak tıbba girdi. Doğru. Bizde ilk çocuklar genelde tıbbiyeli olurlar. Yani ilk çocukların genelde daha zeki, küçük erkek ve kız kardeşleriyle karşılaştırıldığında liderlik olasılıklarının daha yüksek... İyi tamam ya ezmiş de ezmiş araştırmaları. Zaten bizim. yıllarca evde ezildik bir de burada ee, eziliniz tam oldu ya. Küçük çocuklar daha az ezilir ama sen de öyle değil miydi? Ya ez, her türlü eziliyorsun nokta. Ben daha az ezildiğimi biliyorum yani. Az ezilen. Az ezilen. Az ezilen Gerçi sen dördüncü çocuk olduğun için. ya senin Bu suçsa evet. Kü <gülüyor> senin küçüklük bir tarafın kalmadı. Hevesini almış biraz. Sizin. Almışlar. Almışmış. Çocuk şeyinden. Öyle Onlar demiş baban zaten. Ben zaten. hevesimi almıştım demiş. Onun üzerine de işte böyle. Onun üzerine zaten mi? ev artık darmadağın olmuş. Yıkılmış yani. ya. Talan öyle. olmuş hep. Ay Öyle bir espriler şakalarla. Ya öyle bir şey. Ondan sonra başka ne bu? Dünyada yok satın oyuncak yakalandı. Ne oyuncak? Noel ve yılbaşı yaklaşırken Amerika'da piyasaya çıkan, dünyaya yayılan bir oyuncak e yılın en popüler oyuncağı olmuş. Horlayan ve 40 farklı ses çıkaran Zuzu Hamster. 7 dolara satılıyor. Bayağı ucuza satılıyormuş. O may maymun var diye bir tane. Ya maymun, maymun var diye bir tane dedim. Bir tane böyle şey bilmem ne, Monkey dedikleri bir şey var işte. Ağzında böyle. Ha şu havaalanından aldın mı senin? Ha. Ya yani ben işte aldım diye tamam, aldım da, tamam, da anlaşıldı. Sen ama evet. Ondan sonra o mesela bayağı paralı, paralıydı yani paralıydı dedim 40 euro falandı. Bu küçük ya 7 dolara internetteki fiyatı da 120 dolara kadar çıkmış. Tam yılbaşı hediyesi falan Baya diye alıyorlar insanlar mesela, galiba. Tam yani tam benlik tam benlik. Ya. Yani onun büyüğü gelirse ben yine sana gönderirim onu. Ben malik. sana bunu mail olarak gönderirim Fahir. Mailim mail. Mail olarak gönderirim çünkü var ya tam yemelik. E yılbaşında ne yapıyoruz da Yılbaşında bu sene vereceğimiz cevap çok net ya yılbaşında çalışıyoruz. Çünkü Perşembe gecesine geliyor. Ertesi gün çalışıyoruz. Evet, ertesi günde çalışıyoruz. Ertesi günde çalışıyoruz. Öyle Değil. yani o konuda bir sıkıntımız yok. Yayın dünyası beklemez, faiz. Ay yok da içim bir darlandı, biz bus bus bunaldım, bir o kadar uğraştık falan. Herkes çabası geçen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz biraz soluklanalım. Bugün... ya diye bir şey duydun mu? Ekinezya. Ekinezya Grip'e karşı en Ekinezya. güçlü silah ekinezyaymış. Bitki, bağışık ne bu? Bağışıklığı güçlendirici etkisinin yanı sıra influenza virüsünün oluşturduğu iltihaplanmaya da güçlü şekilde karşı koyuyormuş. O yüzden ee, çiğden mi tüketiyoruz? Bunu, ne bileyim ekinezya şu bak tipide. Böyle hmm. ne bu rengi? Bunu bu eflatun ne eflatunla bu? pembenin kusursuz bir bütünü. Bir, birleşimi gibi bir şey. Ekinezya. Ama tabii bu Kesin mi onu bilmiyorum. Eylika bak virüsün sonun yoluyla insan vücuduna girmesini maalesef engelleyemiyor demiş uzman. E, biliyoruz onu biliyoruz. Ben çok yoruldum Oktay. Tamam iyi hadi şarkı çalalım. Sen de yoruldun değil mi? Şarkı çalın biraz dans edelim de kendimize gelelim. ha Tamam çılgıncasına sanki hiç yorulmamışçasına e, şey yapmaya karar verdik. Dans etmeye karar verdik. Hadi sana. bakalım. Hadi o zaman diyoruz. Haydi hayırlısı diyoruz. Hop bir, bir anla değişir vaziyet.